2015, numaralı konu, İskenderiye emirinin Amr bin As'a söyledikleri bir askeri birliğin başında kumandan olarak Medine'den çıktım, İskenderiye'ye vardığımızda şehrin emiri, konuşmak için bana bir elçi gönderin, diye haberci yolladı, bu iş için en uygun kişi olduğumu düşünerek kendim gittim, ikimizin yanında da birer tercüman vardı, oturmak için ikimize de yüksek birer yer hazırlandı, İskenderiye emiri bana, siz kimsiniz, dedi, biz arabız, diken ve selam ağaçlarının yaprakları altında yaşadık yaşan kimseleriz. Beytullah'ın da komşularıyız. Yeryüzünde bizden daha fazla geçim zorluğu çeken, bizden daha kötü bir hayat koşulunda yaşayan kimse yoktu. Murdar et yer birbirimizin malını talan ederdi. Kısacası bizim kadar kötü bir hayat yaşayan yoktu. Sonra içimizden bir peygamber çıktı. Şeref bakımından en üstünümüzdü fakat mal bakımından en zenginimiz değildi. Bize "Ben Allah'ın elçisiyim." dedi. Bilmediğimiz güzel şeyleri yapmamızı emretti. Yaptığımız kötü şeyleri de terk etmemizi söyledi, bunlar atalarımızdan gelen gelenekler olduğu için ona kızarak kendisini yalanladık, söylediklerini reddettik, sonunda başka bir belde halkı ona, biz seni doğrularız, sana inanır, sana uyar ve düşmanlarında savaşırız, dediler, böylece birbirimizle savaşmaya başladık, fakat o bizi yendi, sonra kendisine yakın olan Arap kabilelerini yeninceye kadar onlarla savaştı, eğer geride kalan arkadaşlarımız, sizin şu bolluk ve refahınızı bilseler, bunlarla ortak olmak için hepsi Buraya gelirler, dedim. İskenderiye emiri güldü ve Peygamberiniz size doğru söylemiştir. Bizim Peygamberlerimiz de bize aynı hükümleri getirmişlerdi. Aramızda kendi keyiflerine göre hareket eden ve Peygamberlerin emirlerine sırt çeviren bazı hükümdarlar çıkıncaya kadar o hükümleri yürüttük. Eğer Peygamberinizin emrine göre hareket ederseniz, karşınıza kim çıkarsa çıksın mutlaka yenersiniz. Kim size saldırırsa onlara da galip gelirsiniz. Yok eğer siz de bizim gibi yapar, Peygamberinizin yolunu bırakır, keyfinize göre hareket ederseniz o zaman siz de bizim durumumuza düşersiniz, çünkü siz bizden daha çok ve daha güçlü değilsiniz, dedi, ben İskenderiye emirinden daha mert bir insan görmedim.